Peygamberi Zişan Efendimizin ruhu tayyibelerine, eline, ashabına, şimdi Peygamberi Nizam, evliya Kiram, sevgili annelerimiz, sevgili babalarımız, akrabayı talihatımızın ruhuna, bütün müminatın ruhuna, 3 4 5 5 5 Ahyana'dan çıktık, tam Marmaris'te bunun tedavisine gidiyoruz. Bununla beraber sevgili Konyalılarımız bizden sohbet isteyecek. Sohbette gençleşmek, neşelenmek Allah'ın inayetiyle sizin dinleyişinize, anlayışınıza istek ve arzunuza bağlı. Eğer Gömüllü dinleyebilir, istekle dinleyebilir. Çeşmelerle bardağın doldurmadan olursan, din yanında durursa gem dolası değil, kendisi olmaz. Gömürler açılacak, kalbe seyirler saçılacak inşallah. Mevlamızın ayeti celilesini okuyacağız. Şöyle dikkatimizi çekmek isterim okuyacağım Halife Zülcelal'ın ayeti celilesi Pakistan reisi cumhurunun mektubu değil. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mektubu hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim baştan aya 6666 ayeti celile mucizeyi bahire olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hindi ...o vasıtayla bize yayıldı, şimdi o mektupları okuyacağım, çokla dinleyeceğiz inşallah. Hakkın teşhir mi halkiydi, buyuran Hâlebe Zülcelâm, emreden Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...barmaklarıyla yazan Efendimiz, taklit olan, sokuyan, anıl tercüman, bu fakire, İnşallah dinleyelim. İnşallah tesir olur. Ey Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel radim, Bismillahı al-Rahman al-Rahim. İnna minun aifa, ta aflahu bi naqadeeku. Ta Allah la ghalakum Allah azim, Nebilge Rasulü Nabiyyu Kelim. Allahü Teala ve Takkas Hazretler'e, Hürret Şurasında. Nurayi Hücret'te. Müminler, müminler iman edenler, Allah bir peygamber hak diyenler, altı iman edenler, müminler, <gülüyor> Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, Müminler ancak kardaştırlar. kardeşler onlar. Diyen Allah'ım siz kardaşsınız. Üstazımızdan çok dinledik de, bazıları dışarıya çıkacağım, Sırma nazarı buyurmayın. Toprak kardaşımdan için kardeşi çok mümindir efendim. Yani topravi kardeş, şu dünya'nın dünya avasının bütün toprağını dirseler, dinin dinin ne diyeceğim? Bin bir emiyle, bin gezetiyle değişirler. Ne de olsun çok mahsul kalmamış bunlar. Buranın mahsulu seri uz cevaldı. Süratla cevana gider. Buranın mahsulunda iş yok. Kepek mi verirler dipten? verirler. Başka hiçbir şey vermezler. Ama uçtevi Zerre kadar imanla ahirete giden Hannet ben olsaydım, diyor Hasan'ı ı Basra anne Hannet'in ismini bilirsiniz, Ne kadar imanı var, Harzaz denesi kadar imanı var, yine cehennemde ebede kalmayacağız. O imanı onu çıkarıp, bir kertici altından, bir kertici gümüşten, toprakları yedir, cetten hurisıyla, zılmanıyla, milla, fubasıyla, Efendim Muhammed Mustafa'nın komşuluğuyla Allah'ın ve cemalı bağa, cemalına konuşmayı temin edecek, o zevbe kadar iman. Ah diyor, imanına gitsen de hanmetten olsaydım. Kardeşim bunları duymuyor ve sayemiz, imanımızın kayasını keserim, Allah aşkına. Haydi ben, imanla mı ölüyorum, iman sözü ölüyorum bu bütün unutuyorum senin yüzeyden alıyor şehir adamının cebi kendini ziyaret gibi larda şunun kafası bunadı, nafır belleyemiyor, şehirini unutuyor eskik geç Hasan geçti şimdi, şimdi, şimdi, şimdi, şimdi geldi inşallah dinler var imana içenin de kafasında bir çilek ocağı yaksalar da diyor, Hasan-ı Basra Azadlar'a beni yani içine atacak olsalar deseler ki, içine düşersen imanla öleceksin deseler. Vallahi tereddüt etmeden kendime atarım, yani imanla öleceksin diyor, düşersen içine düşmeden evvel de canım çıkar keyfimden diyor. Yani imanla ölüyorum çok şükür diye. Gülmeyle, ışınayla olmaz. Bu iman mesela. Bu iman köprüsü, imanlara gitmez ahiret köprüsü o çoklarının ayağının altından kaydı da, iyi ki veliler imansız ölerek gitti. Lan al kaydı çekmeyeceksin, nasıl düşüneceksin canım? İmansız gitmeyi mucit üç hal var. Birisi, nümet İslam diye şükrü terk edenler imansız diyor. Ama imanı tehlikedir onun. Böyle anamızdan, babamızdan kalmış gibi zannetmeyin bu iman. Elhamdülillahi alel iman. Elhamdülillahi alel izan. Elhamdülillahi alel tevfik. Allah'ın tevfiki ya bu imana kavuştuk biz. Bizim üstümüzde bir zengin yok şimdi. İman var şimdi çok şükür. İmanımızın var olduğundu da bir gündür, Allah nasıl, var mı iyice? Cünüp olunca sabahına çıkana kadar bağlar üst üstüne yükleniyor da pusul etmezsen kurtulamıyor musun? Efendim çatlamaya gelirim, kaç defa uyanırım. Aman can cünüp olmuşum, daha yıkanamadım diye. Kırk dağına kadar iman dolu hiç korkmayacağım. Nerem böyle korkuyor, sana veriyor ki şey işaretini. Demek ki birisi, bi çok uzun bir çok zengin gelmiyor O yere geldin mi mevzularım çok zengin veriliyor bana neden oluyor o isteyenler çok kıymetli insanlar inanıyor mu baş amcımız muhterem e, amcamız Efendimiz, bizim şöyle yahyadan ihvanı böyle görünce bunları hep salih kardeşim bunlar ayrılmadı bunlar hep Allah sizlerden bizi ayırmaz. öyle bildiğiniz gibi. De öyle ben kötü, kötü bir dile Seni sen bilemen ki seni karşındaki bil. Ben sizi biliyorum hep salih <gülüyor> kimseler. Allah inşallah ayırmaz bizi Ya ve nu'l sadikin. Bir sabrınla salihinle beraber olun diyor <gülüyor> Bize ta yolculuk yapıyor. Onların talihlerini bir araya gelelim diye geldim varlar. <gülüyor> erken sabahla saat dörtte çıkılır mı sabahla yolculuğa biraz erken varalım da kardeşlerimizle hem dem olalım diye konuştuk. <gülüyor> evet yola gideceğiz şimdi biraz sonra onun için sizini bulmayı bize bir Allah'ın devletlası ilemi çalıştır. Bu imanda kardeş bu imanda kardeş bunu takdir edelim Allah aşkına ikincisi. İmanının korkusunu çekmeyen imansız ölmek muhtemel. Yani imanla ölür müyüm ola öyle meymuş bir sonra ölüm tefekkürü veriliyor. Böyle kafanı yere koyuyorum, itaatlerce böyle düşüne düşüne, ağlamaya başlıyorsun öyle boy yarıyorsun. Sür çıkar eyyari dilden ta tecelli ede padişah konmaz saraya hana olmadan. Bu kalbi ancak temiz diyecek şey. Ölüm tefekkürü, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kalpten dünya muhabbetini sütücü, ölümü çok anlım, <gülüyor> çok anlım, çok anlım. devayı, gel ortaya, gotivayı, temizlik gümün evini dört gelecek kondurmaya, zikir konar mı oraya, Allah muhabbeti konar mı oraya, Muhab Muhammed muhabbeti konar mı oraya, ancak orası boşalacak, ...kemizlenecek, ondan sonra talişah gelip de oturacak o haneye. Üçüncüsü neye denir? Üçüncüsü... ...gücünün yettiğine zulmeden kimsenin imanı tehlikeler. Yani gücünün yetiyor mu bir şeye? Ona... ...gücü yettiği için onun imanı da tehlikeler. Fuhari had-i şeriflerinden çok okuyorduk. Şimdi de mutalaa edemiyorum. Rahat oldum, hastaladım. Hatırıma geliyor böyle. Yani Fahri Kainat Efendimiz... Efendiler efendisi, sultan-ı enbiya, bir gün yastıran sonra namaz kılıyordum, diyor. Hazreti Esma annemiz de varmış orada, namazı kına. Allah! Diyor. Şöyle namazı bozuyor, aman ya Resulallah ne oldu Bir kadın bir kediye zulmetmiş, bir kediye zulmetmiş katrını yedi diye bağlamış, aç öldürmüş. Evet. Benim mahlukum olduğundan ona zulmetti, o cehennemde diyor, göçüne kezi oturmuş, cürnakları da özüne atmış, bana böyle gösterildi de onun için diyor, dayanamadım. Bir kena kadın, köpeğin birisi suya düşecek vaziyette susuz dilini sarkıtmış, küçük evet. kadın, Me'alimiyle ayakkabıyla su döke döke onu doymuş, hu hu hu diyor. Hı diyor. Allah nedamet verdi, iman etti, İslam'a gitti, cenneti e'lâ'yı o öyle boyladı. Allah'ın mahlûuna şefkat, şefkat edelim kardeşlerim. İslamiyet iki şey. Birisi Allah'ın emrine tazım, Birisi mahlukuna şapkat. Buraları anmış mı? Kayseri'ze de geçeyim, oradan da size bir e, bu Gülistan bahçem daha gerçi yüz bin gül biter. Bu Gülistan'dan haber verme edilir kaç gül biter? Bizimde oradan size uzatmın koplayın. Havad bir amesi var, yanında neredesesi var? 2800 talle talebe o en büyük bir dergide okuyor. Allah şefaatlerden ayet. Bir talebenin kafası bizim gibi pek tutmuyormuş mesela iki yirmi sene bir kitap koltuğunda gelir, onlarla açar, açar bir kelimeyi vahide okumaya gücü yetmez O bizim talebeler hep gülendilermiş böyle. Keresini gülendiler geldiğinde mi? Bir gün gece dışarıda çıkmışmış, köpek, huzurdan haşa küpek, emik yapmış, konlamış, emik yapmış huzurdan haşa, çeyil çeyil itiyor ya, o yağmur. Kayser'de çok soğuk yapar. Kırağlar yağıyor, toplanmış, eten içine doldurmuş, yani acılığından, Allah'ın mahlukuna şefkatından. Çok böyle şey, yani düneyle tükenmez ya, Size kaç göz göstereyim böyle, eteğinde getirmiş, medreseye koymuş. Anası da tabi çok Allah'ın yüz rahmetinden bir rahmet olduğundan dünyada daha bir verilmiş, köpekler yavrularını, ve tavuklar civini, analar yavrularına bu şefkat o bir tezik rahmetin eteri. 99 tanesi cennette verilecek. Bütün herkes doyacak Nihmet'e inşallah. İnşallah onun için çalışıyoruz, ne yaparız? Götürmüş, anası da gelmiş, sıcakça yağlı çarpı. Sarkılamış sıcakça, yoksa hayvancağızı Kemal'i afiyetle doyurunca kısa suylamış, dışarıya çıkmış, ben yakışmam, nerede ki? Sabaha da diyor, huuu Babam anladı da o keşif kulaklarıyla, O'nun merkeplerine köpeğin gördüğünü siz görseniz ölürsünüz." dedi. Allah Allah! Yani son, bildiğin gibi devam ediyor. Kılaviyat. Bildiğiniz gibi değil elvaziyem. Kendi bildiğiniz gibi değil başlar. İçten içeri var ya Süleyman vardır, onun içinde hiç doğmayın gibi. içinde başka alem var insanın. Yürülmüş, konulmuş başka alem var. <gülüyor> Allah onları bildirmeyi, buldurmayı bize nasip ediyor. <gülüyor> Sonra diyor köpek taba okumaya varmışlar. Hoca ders okumuyorlarmışlar. Hocapemdi eski usulla. Ta'avlan lillahi ve radiallahu taala anna ve ankum a'uz billahi inne'ş şeytaner <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ders okusunu ben de okudum biraz sonunda mı? onu üste diyorum. Ondan sonra okumaya başlayıp Bir ibare okuyunca tek bir ibare okumuş bir halis gelip bir ıı, Arapça bir kelime. İşte efendim orayı meksur okursanız Burayı mektubu okursanız, burayı mazgum okursanız, bakın daha güzel çıkacak, okumuşmuş diye düşün, ne ilimler doğuyor o talebe diye, Bir daha okumuş, beş, beş tane daha kusurunu bulmuş efendim. Şurayı demiş, mektub okumayın, mektub okumuş, Şurayı, bir de öyle göstermiş. Hoca şöyle bir bakmış, oğlum, talebe oğlum demiş. Kökak Allah'a dua ve ilk ederken ben de amin diyordum, yapma sana ya Allah Allah ne <gülüyor> şuruku? Bir kez girdi hadi benim benim karşıya şey yahyalıya geldiğinde haber verdi. Ben gül ağlaşmışlar. Ben senin yanında konuşacak bir kalmadı sana ledinle ilim verildi. Nere sen otur belgeliyim demiş konuş gitmiş. Kader şimdi kendiyle kendi işine ile neyle bu iş olmaz. Bu anca ben rahime, ruhime ile olur. Ben rahime, ruhime ile olur bu. İmamı gazali kitabını yazıyor da yapmış Ya Yarabbi kitabımı kabul ettin mi demiş. Benlikli yazdın. Ya İmam benlikli yazdın kabul etmedi mi diye. Mürekkebe kalemi batırdım da şöyle çıkardım bir sinek geldi. O mürekkebi emmeye başladı. Merhamat ettin, o emsin de ondan kumra yazayım dedim, emdi bitirdin, yeniden batırdın yazdın, o sinen hürmetine razı oldum, diyor. Azir de rafımızın rıvası, kardeşim. Onun için gücümüzün yettiğine zürmetmeyelim. Dışarıya çık. Bu, bununla <gülüyor> bütün suhbetimiz biter, biter tükenir. Yani yalnız çevirmemiz lazım. <gülüyor> Açlıhüdîne ahlakı kul, taqüllallah la alla kunt Allah Herhangi bir anlaşmazlıkta kardeşlerinizin arasını düzelt, arasını düzelt, kolay ne bu iş? Bile ki Allah'tan korkun ki rahmete şayan olasınız. Buyuruyor Allah. Kur'an'ın ezmasyı Elbullah'tan Mülahtan katlanmasa böyle müstazınızın eliyle yazılış şekli. Bunu biraz daha izah ediyor. Sonsuz ebedi, sonsuz ebedi hayatı tahakkuk ettiren imandır. <gülüyor> ebedi hayat, ebedi cennette kalmayı, ebedi Allah'ı görmeyi, şeyden imandır. İyi düşünelim. Müminin haklarını korumak, menfaatlarını gözetmek ki, belki din Allah'tan korkarak yapın, Kardaşlık olan yerde şefkatlar merhamat var, merhamat Merhamatın yok, şefkatın yoksa kardeş değilsin. Sille merhamat var, şefkat var. Allah bizi şefkattan, merhamattan ayırma ya Rabbi. birisi, Hedef İsaresi'ne geçiyorum. Kardeşimizin birisi, ikisi birbirine kardeş olmuş. bir düğün Öyle ne kadar yaşayalım, kardeş olarak yaşayalım gitmeyelim birbirimizi demiş. Değil ki kardeş olarak yaşarsan yedi sınıf bir arşi ağlamın bölgesinde gelenecek Birisi de o zaman tarihata girdi, kardeş oldu. Ölüdüğe kadar o kardeşlığı muhafaza edecek. O sevgiyi ve muhabbeti taşıyacak. Çare yok. Yokluğuna yetişecek. Hastalığına yetişecek. Ellerini açacak. Bir kardeşi hasta olmuş, fakir, zengin, hasta oldun mu, taksılar hastanenin etrafına dolmuş filan der kardeşimiz hasta olmuş. Fakirden birisi hasta oldu mu, yüzde bakan yok. Çok ağlayan var böyle ikvandan. Böyle ikvan mı olur diyor. Ben de ikvanıdım, hasta oldum. Niye zengine bakan da bana bakmam? Düştü oldum kardeşi. Arkadaşım demiş, kardeş olduk, tarihata girdik ama benim nefsin, nefsin havasına tabi oldu. Kahveden, kazun sizin zikir meclisinizden daha çok hoşlanıyorum. Ben geliyorum Allah bizi öyle etmez. Allah. O demiş kardeşlikten, beni kardeşlikten beni kaldır, ilan et. Ben bununla arkadaş oldum diye şimdi terk ettim benim yüzümden senin yüzün kara olmasın. Yani benim e, kardeş olduğun yüzünden sen, ya filan kardeşi değil mi bu? Değil, belki senin de yüzünü kara ederler, beni rekt etsen. İlân et halen, sen et, gidiyorum demiş. Ölsen seninle o düğümü çizmem çünkü kardeş olduk, öyle ne kadar senin zahmetini çekeceğim ben, Ondan sonra demiş, arş-ı gölgesine gölgesini bulacağım. Nasıl olur kardeş? Yetmez. He! Canım Ben seni istemiyorum. O gitmiş çıkmış, bu ağlamıyor başlamış. Bak, samimi kardeşlığa. Yani Efendimiz yazıyor bunu parmaklarıyla. Diyor ki, bu kardeşin bu milletten kurtulunca kadar, bu Hevâ illetinden uyduncaya kadar yinmeyeceğim, itmeyeceğim, uyumayacağım, demiş. Allah'a nezle diyorum. Ben söylediklerim, hep sahihim, böyle bildiğim, hep kitaptan alıp söylediğim şeyler. Peki demiş ki, o ok gitmiş, gergi kalmış. Çok fazla sürmemiş şükür. 39 gün olunca sağlayaraktan gelmiş. Kardeşim, 39 gün az kaldıktan sonra, kafamıza bir vurun, biz kardeşlerimizin ayağını kaydırmanın için birbirimizin aleyhinde konuşan insanlar. Onlar birbirimizi kurtaracağım diye ağlayan arkadaşlar. Yani Hasan sen sende değersin diyor Efendimiz. Heyecanlı ne konuşuyor ama o bende diyor. Sen yani söyleyeceğin şeyler var. Sen lisanınla onlara buyuruyorum. Bana kusura kalma Allah'ım. Ben senin hiç tokanmayı istemem. Yalnız delir diyorlar, doğrudan delir diyorlar. Kusura kalmayın. Oğul oh, beni mağdur kırıncım, bir şahide de. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş ki, bir... aman ben nedamet geldi ağlamın kardeşim. Abaa yüzleri yüzü geçmişti diye olurdu, gözleri göremez olmuş, takırsın diye ölür. Hepsi <gülüyor> incelismeyin, <diye ölür>. <gülüyor> ben 39 gündür yemen bu kardeşin kurtulsun da ahirette azap görmesin. Beraber afya azanın gölgesinde gölgelenelim diye, Diyendin o, bu acağıda koştum demiş, böyle oldun. Efendimiz yazdığını söylüyor. Şimdi söylemiş, kardeşim kusurda çok şükür getirin, girmeye başlamış. Da, onunla beraber arkadaş olmuş, yine etki muhabbete kavuşmuşlar, imanına dönmüşler, gelmesi bulmuşlar inşallah. <gülüyor> kardeşim, biz de neden gelmiyoruz ikimize? Kardeşim diyorsunuz, biz de size kardeşim diyoruz. Yani muhabbette gerçek vaziyetinin var. Böyle olmaz muhabbet. Muhabbetin bazı şeraitleri var. İkini söylerim Azratal efendimizden. Muhabbetin üç şeraiti var. Birisi, kıyasında gayrı. Ali de bir süt söyledi mi? İki ben. Akdestanda öyle konuşur. İsmilidir. Bu kadar kuşlar. Bu kadar sever. bu kadar gayrı. İki. Başına bir müslübet geldi mi? onun musuzetini hafifleştirmen için yetişir ve onu kolaylaştırır. çok bir tane gelip vermeyeceğim. üçüncüsü, İki. ahirete gittikten sonra dostluğa yarat, işi yapar. Yani asile ahirete gidince alakayı kesmez. Bizim kural sadızımız, İsmail kardeşimiz, Fatma bacımız, İkilan her duamıza ireb ruhuna göndeririz. Yavruları, kılavuz ağzının yavrularını bütün kardeşlerimiz yediktiler. <gülüyor> kılavuz ağzının züyü bir oranın kardeşinin en geyirlisiydir. Bağlarını deperler, bağlarını dolarlar, yardım ederler, çocukları büyüttüler ve teslim ettiler. Böyle olmazsa kardeşlik olmaz diyor. Aman işte kardeşimizin filan yerde görüştük. Zulmuna ne olmaz kardeşlik? Ben gibi dostluk, sahabe gibi. İşte buralarda sahabenin ehvalı yazlı okuyamayacağın için dilim ile söyleyin istersen Efendimiz'in yazdığını. Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fahabeyi, muhaciri ile Ansar'ı birbiriyle kardeş etti. Ya Ebu Zekil tuttık, ya Rasulallah. Böyle birer birer. Şimdi sana sen, sizin şeylerin kulakta şahitli, adilli olsun inşallah. Eeeet! Hmm. Ya, özellikle tuttuk, radıyallahu anh, muhacirden. Ansar'dan haricidir, deyip, radıyallahu anh, siz birbirinizin kardeşisiniz. Allah, Allah Hep bir kardeş olduktan sonra yeniden böyle bir teşkilat daha yapacağım demiş. Ya, umarısın elhattan, radıyallahu anh, kutla bin-i malikin kardeşisin sen. Elman tut da kardeşin evine götür. Osman İbni Abban, Evsit İbni Sabit'in kardeşi. Böyle böyle, Bilal-i Habeşi Ebu Serda'nın kardeşisinin, yahut da Ebu Ravha'nın kardeşisin. götürüyor kardeşlerini, ailesini de götürüyor. Evinin şuradan şuraya, terbe çekmişler. Bu yüzde ansak, şu yüzde muhaciri. Evin yüksek tarafını onlara duyadılar diyor Efendimiz. Engin tarafını kendiler aldılar, karanlık yeri. Bir tavuk da kısaltmışlar, önüne koymuşlar. Örünmeyin kardeşim. İkimi düşürdünüz, bir mi? Bir düşürdük. E size niye bilmediniz bunun içinde? Son peygamberimiz muhacirlere ikram verin Sizden artarsa biz yeriz, siz karnınızı doyurun. Afiyet olsunlar, bakarım. Böyle kardeşler dediler ya. Deri. Sağlaşırlardı, onlar yiyemek, gelirler, verirlerdi. Abdullah beni alsın. Abdurrahman ibni Avf r.a'dan şöyle dedi ki rivayet edilmiş, Ben Medine'ye hiret edip, geldiğimizde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle Sadibni Rabi arasında kardeşlik tesis etmiş etmişti. Onunla da beni kardeş ettiydi. Bunun üzerinde Sadibni Rabi, Abdurrahman ibni Avf'ın elinden bitti, evine götürdü. Okumayın da ez vermediğim. daha yeni düşecek, kardaşım dedi. Abdurrahman Rahman i ağz kardaşım, sallallahu aleyhi ve sellemde bir boyunum var, elli. Elli devem var, yirmi beşi sizin, yirmi dönümü var, on dönümü sizin. Yani bir şey diyeceğim, Allah aşkına şey ne çok görme. İki ailem var. İki ailem var. Işte. Birisi genç, birisini evden almış ebzeltti çok becerikli dünya işi görür, birisi güzel ama pek orada iş göremez. Birini boşayacağım senin hesabına. Birine saklık vereceğim, üç ay, on gün halakı tamam olunca sana nikah ettirmeye gönlünü yedeceğim. Senin ailen yoktur, sen acı yorun. <gülüyor> Efendimiz diyor ki, kardeşleri tam götürdüler. Niye oh. ki Abdurrahman ibn-i Avs? Vallahi, vallahi, Hey Sadif Rabia, ne aileni, ne malını, ne hurmanı, hiçbir şey istemiyorum, ben. hiçbir şeyin istemiyorum. Yalnız bana biraz haşlık verirsen öndük, sana da pazara gelâleti edersen, hurma pazarına, ya peynir pazarına gireyim, peynir çöpelik yağ, satma sonrasında ben de öyle rızkımı temin ederim. Bu kanaatının yüzünde, o yüzünde çok gençim ol. Bakın o tarafın nasıl bir şeydi ya, al!'' biner. Bu biri hem sadakatliydi ya Muhammed evet. Vallahi Allah'a yiniydi diyoruz diyor şurda. Beni mevul mu alsam şöyle toplasan altın oluyorsu diyor. Ben yüzünden diyor. Böyle kardeş oldular onlar. Anlarsın. İşte etenimiz kardeş olun, kardeş olun. Bakıyor o taraf on istemiyor, o taraf on istemiyor. Niye düzgün kardeşliğini koyamadı bu şey? Şarayi tamam. Her tarafı düzgün. ...kardaşlığı bir tutup Şimdi ben burada bir metane sidelim Allah'ım. Ya o da, bir iyi bir kardeş olalım. İnan bir senedir bir kişinin... ...kokusu gelmez, gelmez de. <gülüyor> <gülüyor> Ziyarete layıftır. Kardaşlığa layıfım, canım, kardaşım biz. <gülüyor> Ziyaret olmayan layık ya. Yapalım, uğralım, ya. Şimdi bunun de uğralım mı, bir daha beş sene gelmem, inanam. Ne yani tutmam insanın sorunu Birçok kardeşler, toplanın üstüne gelin, orada da görüşelim de, bizim nimetlerimiz nasıl olsun da nimetlerimiz gelinlik nimetine teslim olsun istiyoruz. Ya Kardeşimiz mehtubunu almış, adamın tuzluymuş, ee, Manmarık'a gideceğiz, Mule'ye ya, Gonya'da bir gün kalmayın da geçmemiş demişim, onun için bu tesibi almış. Ee ağ gele geldik dostum sofete muhtapo olsun